Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Resul'ün örnekliğinde sunduğumuz sunumların bugün Medine'de gelen hükümler üst başlığının 10'cusunu, alt başlık olarak bireysel hükümler bölümünün ikincisini ve onun da altındaki başlık kişisel gelişim benim önümde bir program var. Tabi bu program dahilinde sunumlarımı yapıyorum. Kişisel gelişimlerle ilgili uzun uzun açıklamalar yapacağım için ne zaman hükümlere geçeceğiz diye meraklanabilirsiniz. Ben genelde şöyle düşünüyorum. Bir Müslümanın Medine'de gelen hükümleri çerçevesinde ele alındığı zaman önce kendi kişiliğine, kendi bireyselliğine, zat olarak, kişi olarak onu yetiştirecek ayetlerle Allah'ın ona dair gönderdiği hükümleri ele almak ve ona göre bilinçli bir toplumu nasıl olacağını bilmek gerekiyor. Daha sonra o kişinin, bilinçlenen, bilgilenen kişinin daha sonra hem şahsına yönelik hükümlerin, hem ailesine yönelik hükümlerin, hem topluma yönelik hükümlerin nasıl ele alacağı, nasıl uygulayacağı noktasındaki hükümler arkasından gelirse ve yerleşirse o zaman daha iyi anlaşılacağına inandığım için bu bölümü biraz sürdürmek istiyorum. Kişisel gelişimin bugünkü başlığı, akıl yürütme, muhakeme etme, özgür düşünme. Allah'ın yarattığı insana verdiği en önemli özelliklerden birisi, akıl yürütebilmesi, muhakeme kurabilmesi, özgür düşünebilmesidir. Allah'ın verdiği bu yetenekle insanlar, aklını, muhakemesini kullanıp, özgür iradeyle karar vererek olayları değerlendirir, varlıklar hakkında bilgilerini artırır. İnsana yapılan en büyük zulüm, akıl etmesini, muhakeme kurmasını, özgür iradesiyle karar vermesini engellemektir. Allah, bu durumu insanın köreleştirilmesi köreleştirilmesi olarak kabul eder. Hiçbir insanın, Diğer insanı köleleştirmeye hakkı yoktur. Hiçbir insan bir başka insana aklını kullanamazsın, muhakeme yapamazsın, muhakemeni kuramazsın, özgür iradenle karar veremezsin deme hakkı yoktur. Her insan kendi çapında, kendi gücünde aklını kullanacak, muhakeme kuracak, özgür iradesiyle karar verecektir. İslam, insanın Allah'ın verdiği yetenekleri Özgürce kullanmasını sağlar. İslam yani kelime anlamı olarak barış anlamında önce insanın kendi içinde teşekkür edecektir. Bir insanın kendi içinde fırtınalar kopuyorsa, içinde fırtınalar kopan, duyguları coşan, düşünceleri gelişen bir insana siz akıl yürütme, muhakeme kurma, Özgür iradenle olayları değerlendirip kendin hakkında karar verme derseniz, kendisiyle barışıp değil, kendisiyle savaşan bir insana dönüştürürsünüz. Çünkü siz ne derseniz deyin, insanın kalbi, insanın aklı, insanın mahkemesi, insanın iradesi, kendi içindeki fırtınaları, kendi içindeki düşünceleri dışa vurmak isteyecektir. Ona bunu yapma dediğiniz anda, ...kendisiyle savaşan insan haline getirirsiniz. Kendisiyle barışık olmayan insanlar... ...dışıyla da barışık olmazlar. Temel kayda budur. Bir insanın kendi içinde bir barışıklık yoksa... ...o insan... ...dışıyla da barışık olmaz. Özgür akıllarına... ...muhakemelerine... ...iradelerine yapılan baskı... ...zulüm... ...bilinç altında... ...karaktere dönüşür. İlk fırsatta... ...baskıcı... Zulmedici insan haline gelirler. Ellerine fırsat geçtiğinde hemen baskı yaparak zulüm işlerler. Aklına, muhakemesine, özgür iradesine baskıyla yetişen insan akıl etmez, muhakeme kurmaz, özgür iradeye saygı göstermez. Kalıpçı, baskıcı, ayırımcı, suçlayıcı, cezalandırıcı olur. Çünkü kendisi baskı altındayken kalıplara yerleştirilmiş Baskılanmış, bir sınıfa dahil edilmiş, hareketlerinde suçlanmış, cezalandırılmıştır. Şöyle düşünün, akıl etmeyi, muhakeme kurmayı, özgür iradeyle karar vermeyi yasaklayan, mesela bir tarikata, bir mezhebe, bir cemaate, bir devlete, bir topluma, bir insana bağlı insan, baskı altına alınmış, sınıflanmış, kalıplara yerleştirilmiş, dahil olduğu gruba aykırı hareketlerinde suçlanmış, cezalandırılmıştır. Böyle bir insan kendinden güçlülere boyun eğer, kendinden zayıflara baskı yapar. Allah bütün bu oluşumlarda ilah benim, yani hüküm koyucu benim, insana neyin yapılıp yapılmayacağını söyleyecek yetkili benim der. İnsanın insana hükümranlığını yasak. Böylece insanı insana karşı özgürleştirir. Eğer çeşitli nedenlerle insan bir insana uyacaksa kurallara bağlar. Bu kurallar Allah'ın kurallarıdır. Hiç kimse Allah'ın kurallarına aykırı olarak insanın akıl etme, muhakeme kurma, iradesiyle karar verme hakkını elinden alamaz. Allah'ın insanlara yüklediği adaleti hakim kılma görevi, insanların özgürleştirilmesini esas alır. Onun için Medine'de kurulan devlette putperest Araplar, Yahudiler, Müslümanlar ve sonradan katılan diğer insanlar özgürce inançlarını yaşayabilmiş, özgürce düşüncelerini açıklayabilmişlerdir. Kim, ne zaman, nasıl, hangi nedenlerle verilen bu özgürlükleri geri aldıysa zulme sapmış, zalim olmuştur. Allah'ın ayetlerine göre hareket eden Müslümanlar, baskıcı, dayatıcı, özgürlükleri kısıtlayıcı değildir. Eğer Allah'ın ayetine göre Müslüman olduysa. İnsanların aklı, muhakemesi, özgür iradeleri üzerinde baskı kurmazlar. Ayetlere göre Müslüman olanlar. Müslümanların iktidarında, ister Müslüman, ister Yahudi, İster Hristiyan, ister Solcu, ister Ateist, ister Kapitalist, ne olursa olsun, herkes kendi inancını, fikrini açıkça söylemek, kendi toplumlarını oluşturmak, inançlarına, yasalarına göre yaşama haklarına sahiptirler. Bunu daha önceki bölümlerde Medine vesikasının çerçevesinde uzun uzun anlattık. Bunun aksine düşünmek, uygulamak Allah'ın yasalarına, Resul Muhammed'in Medine'de kurduğu devletin özlerine aykırı. Birlikte yaşamda yasaklanan şey, birbirine saygısız davranmak, bilimsel, insani yasalara aykırı davranmak, insanlar üzerinden haksız çıkar sağlamaktır. Tarihin notları içinde, Müslümanların eğitim üzerine çok güzel anılar vardır. Bu anılardan bir tanesi şöyledir. Derler ki, İmam-ı Azam, unvanıyla bilinen, Hanefi mezhebinin kurucusu olduğu iddia edilen, Ebu Hanife Numan İbni Sabit veya bazı kayıtlara geçtiği gibi Numan İbni Sabit in İbni Zevta talebelerine özgür ortam sağlayarak eğitim verirdi. Dersin de talebelerini etrafına dizer, ortaya bir konu atar, her talebesinden konuyla ilgili görüşlerini tek tek alır. Talebelerine görüşlerini söylerken delillerini, muhakemelerini de söylemelerini isterdi. Hiç kimse diğerinin konuşmalarını bölmez. Hepsi görüşlerini açıkça anlatır. Onların konuşmalarına Ebu Hanife müdahale etmez. Bütün konuşmaları dikkatle dinler. Gereken notlarını alır. Konuşmalar bittikten sonra sırayla herkesin görüşü hakkında analizini yapar. Yanıldıkları konular varsa delilleriyle kendilerine anlatır. Onun yaptığı şey talebelerine aklı kullanmayı, muhakeme kurmayı, Delillerden nasıl hüküm çıkarılacağını, olayları nasıl değerlendirebileceklerini, özgür akıllarıyla nasıl hüküm vereceklerini öğretmekti. Kendisi talebelerine bir şey anlatıyorsa, delilleriyle anlatır, talebelerinin sorularına onları suçlamadan, kınamadan, susturmadan cevaplar verir. Tarihten bu bilgileri öğrenince hayatıma bir yol çizmiştir. Geçmişte, bundan yıllar önce. Elbette Allah'ın Resulü Muhammed... Benim de temel örneğim, de. Ancak Ebu Hanife'nin uyguladığı bu metot o kadar çok hoşuma gitmişti ki, büyüklerimin karşısında Ebu Hanife'nin talebeleri gibi olmayı, benden bir şeyler öğrenmek isteyenlere de Ebu Hanife gibi olmayı amaçlamıştı. Ne kadar başardım, başardım mı başarmadım mı bilmem. Buna bana yakın teması olanlar, benimle ilgili İslami çalışmalarda bulunanlar karar verecek. 12 Eylül ihtilali sonrası 5 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasak. İhtilalciler okullara, derneklere, vakıflara ajanlarını yerleştirmiş, herkesi takip ediyorlar. Birkaç arkadaş naçizane Kur'an üzerine eğitim almayı düşündük bu ortamda. Isparta'da Osman hocamız vardı. Kendisi yurt dışında İslam üzerine kurulan üniversitelerden birinde Arapça eğitim görmüştü. Arapçasının güçlü, bilgisinin derin olduğuna inanıyor İsparta'da vaizlik yapıyordu. Ara sıra gençlerle de sohbet ediyordu. Biz de 30'lu yaşları yaşayanlar olarak kendimizi o gün gençlere dahil ettik. Sohbetlerine çok fazla katılmamıştım. Zaten onun aktif görev yaptığı dönemlerde Balıkesir'de astemen olarak askerli. Arkadaşlarla karar verdik. Dedik ki Osman Hoca'dan ders almaya başlayalım. Amacımız hem Kur'an eğitimi almak hem de Arapça öğrenmek. Osman Hoca'ya görüşmek için haber sallı. Çünkü şehirden biraz uzak bir yerde yaşıyordu. vaiz olduğu için her gün gelmesi zorunlu değildi. Hazırlıklarını yapıyor. Cuma günleri gelip camide Cuma namazları vaktinde vaaz veriyordu. Şehrin merkezinden merkezinde bir arkadaşımızın iş yeri vardı. Hocayla birkaç gün sonra görüşmek nasip oldu. O iş yerinde. Ancak biz hayal kırıklığına uğradık. Hocaya Ebu Hanife'nin ders metodunu anlattık. Dedim ki, hocam biz Ebu Hanife'nin ders verme usulünde ders almak istiyoruz. Kur'an'ın başından başlayalım. Her ayette tek tek üzerinde duralım. Ayetteki Arapça kelimelerin anlam üzerinde eğitim alalım. Böylece hem Arapça hem ayetlerin anlamlarını öğrenelim dedim. Öyle bir kızdı ki sormayın. Olmaz öyle şey. Madem ders alacaksınız, evime geleceksiniz, dizimin dibine oturacaksınız. Ben söyleyeceğim, siz ezberleyeceksiniz. Demez mi? Hocaya, hocam bizim başımıza ne geldiyse bu ezbercilikten geldi. Biz Ebu Hanife'nin talebeleri gibi aklımızı kullanmak, muhakememizi kurmak, özgür irademizle ayetleri anlayıp hükümlerine ulaşmak istiyoruz. Ancak bu şekilde doğru dürüst Müslüman olacağımıza inanıyoruz dedim. Hay demez olsaydı. Hoca bize demediğini bırakmadı. Anında kalktı gitti. Bağır açara. Arkamızdan söylemediği, şey kalmadı. İşin tuhafı Ebu Hanife'ye göre eğitim almak isteyen bizler, hoca tarafından mezhepsiz ilan edildi. Ebu Hanife'nin ders verme usulüne karşı çıkan hoca, kallavi derin bir hanefi mezhebi savunucusu oldu. Allah Bakara suresinin 256. ayetinde, dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedir Allah'a inanırsa Kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir demektedir. Ayetin özünde de görüldüğü gibi dört nokta ayette anlatılmaktadır. Birincisi, dinde zorlama yok. İkincisi, doğruluk, eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Üçüncüsü, herkes seçtiğinden sorumludur. Dördüncüsü, her şey Allah'ın huzurunda olmakta, Allah olanları da işitip bilmektedir. Zorlama nerede olacaktır? Bir inancı, bir düşünceyi, bir dini insana baskıyla kabul ettirmekle olacaktır. Allah diyor ki buna gerek yok. Kimse kimseye baskı yapmasın. Zorlamayı kaldırdım. Böyle bir şey yok. İnsanların inancını, düşüncesini, dinini başkasına zorla kabul ettirmeye hakları yok. Böyle yaparlarsa onların aklına, muhakemesine, özgür iradesine baskı yaparlar. Her türlü baskı, zorlama kaldırılmıştır, yoktur. Neden? Çünkü Rabbimiz ayetleriyle ne diyor? Doğruluğu, eğriliği belirtmiştir. Nelerin doğru, nelerin yanlış olduğunu bildirmiştir. İnsan aklıyla, muhakemesiyle, özgür iradesiyle, doğrular eğriler üzerinde düşünecektir. Eğer insanın doğrular eğriler üzerinde akıl yürütmesini, muhakeme kurmasını, Özgür iradesiyle karar verip seçmesini engellerseniz, zulüm yaparsınız. İnsana baskı yapmış olursunuz. Onun akıl ederek, muhakeme ederek, özgür iradesiyle seçerek, inanmasına, yaşamasına engel koymuş olursunuz. Buna kimsenin aklı yok. Neden? Çünkü insan ancak aklıyla, muhakemesiyle, özgür iradesiyle seçtiğinden sorumlu tutulur. İnsanlar kendilerine zorla, Baskıyla, dayatmayla yaptırılanlardan sorumlu tutulmaz. Allah burada Müslümanlara iyi bir ders veriyor. Yani demek istiyor ki, ey Müslümanlar, farz edin ki sizler baskı kurarak insanlara iman ettirdiniz, benim dinime zorla soktunuz, dinim İslam'ın kurallarını zorla uygulattırdınız. Aslında bunları yapmayı insan hiçbir şekilde istemedi. Aslında kalbinde, aklında, muhakemesinde, özgür iradesinde kafirdi. Şimdi ben bu insan iman etti, dinime girdi, kurallarımı yerine getirdi mi diye hesaba çekeceğim. Siz zorla iman ettirdiniz için, zorla yaptırdınız için. İman etti, dinime girdi, kurallarımı uydu diye cennete mi sokacağım? Yoksa aslında kafirdi, zorla iman etti, dinime zorla girdi, kurallarıma baskıyla uydu. Bunları inkar ettiği halde canını kurtarmak için Müslümanların elinden rahat yaşamak için Müslümanların yanında riyakerce yaptı. Haydi cehenneme mi diyeceğim? Allah ayetin mantığında ne anlatıyor bize? Diyor ki, sizler bana öyle bir işlem yaptıramazsınız diyor. Beni iki arada bir derede tutamazsınız diyor bu ayetle. Yapamazsınız böyle bir şey. Müslümanlara haddinizi bilin diyor. İsteseydim ben sizden daha iyi zorlardım. Hidayet ettirir geçerdim. Dinime sokardım, kurallarımı uygulattırırdım. Ben bunu yapmaya aciz miyim de siz benim adıma yapıyorsunuz demeye getiriyor. Dikkat edin. Dikkat et ey Müslüman, Allah'ın her şeye gücü var. Zorlama gerekiyorsa kendisi bal gibi zorlar. Sıkıştırma gerekiyorsa bal gibi sıkıştırır. Zorla Müslüman yapmak istiyorsa bal gibi yapar. Allah diyor ki bu güç bende, sen kim oluyorsun diyor. Ben bu baskıyı, bu zorlamayı kalırım. Bırak diyor yarattığım insanı, özgür, kendisi karar versin. Yoluma girecekse kendisi girsin, girmeyecekse kendisi girmesin, ona göre de sorumluluk yüklensin. Allah isterse bütün insanları bir anda Müslüman yapar, herkesi, hiç kimse kalmaz. Ortada Müslümandan başka hiçbir şey kalmaz o zaman. Allah böyle bir şey yapmayacağını, dünyada insanların kendi sorumluluklarını üstleneceklerini belirtiyor. Allah zorlama, baskı yapmazken insanların zorlama, baskı yapma hakkı mı var, böyle bir şey mi var? Unutmayın ki her şey Rabbimizin huzurunda oluyor. Andolsun ki insanlara inanma, dine girme, kurallarına uyma konusunda baskı yapanlar hem zalim olmuşlar hem de Allah katında kurallarına uymadıkları için cezalandırılacaklardır. Müslümanlar baskı yaparak kendilerini iyi bir Müslüman sayabilirler. Yaptıklarının Müslümanlık olduğunu zannedebilirler. Ama hesap günü işler tersine dönecek. Baskı görenler aleyhlerine şahitlik yapacak, yaptıkları haksızlıktan dolayı cezalandırılacaklardır. Çünkü baskı yapan bir Müslüman adaletten sapmış, zulmederek zalim olmuş, hatta daha ileri boyutlarda kendisini Müslümanın dediği halde tağutluk mertebesine çıkarmıştır. Allah'a aklıyla, muhakemesiyle, özgür iradesiyle yaklaşamayan bir insan, doğallığından, yaratılışından farklı bir şekilde hareket etmiş olur. Onun için öncelikle insanlara aklını kullanmayı, muhakemesini kullanmayı, özgür iradesiyle kararlar vermeyi öğretmek lazım. Bir insana Allah'ın dinini tebliğ ediyorsak, Allah'ın ona tanıdığı özgürlükleri sunmak lazım. Ey insan senin şu, şu, şu, şu, şu noktalarda özgürlüğün var. Bu özgürlüğünü kullanarak sen Rabbinin sözlerini dinle ve ona göre davran. Bunu öğretmek lazım. Zira bilgin ne kadar... Özgür elde edilirse o kadar gerçekliğe yaklaşır. Bilinç ne kadar özgür olursa o kadar gerçeğin farkına varabilir. Bilgiyi, bilinci özgürleştirmeyen akıl, muhakeme, irade zalimdir. Zulme ancak faşist ruhlu, baskıcı, dayatmacı, sınıfçı, ayrılıkçı, cemaatçi, partici, fırkacı, mezhepçi, tarikatçı, dinci, Solcu, bireyci, felsefeci, ideolojici insanlar yapar. Bir dinin, bir ideolojinin, bir düşüncenin sahipleri, ci, cu, çi, çu, Çü ekleriyle düşüncelerini belirtmeye kalktıklarında, bilin ki akıl, muhakeme, özgür irade üzerine baskı kurma eğilimindedirler. Kim olursa olsun, ben şu cüyüm diye işe başladıysa, orada ne vardır? Orada karşıdaki insana baskı var. Allah'ın ayetlerine göre Müslüman olanlar, dinci, mezhepçi, tarikatçı, cemaatçi olamazlar, olmazlar ancak İslam'a inanırlar. İnanmayanlara baskı yapamazlar, yapmazlar. İslam'ın kelime anlamı olan barışı öncelikle kendi işlerinde ayetlere göre oluştururlar. Sonra Müslümanlar arasında gerçekleştirirler, daha sonra bütün insanlığa sunarlar. Bundan sapanlar, baskıcı, dayatmacı, zalim olmaya doğru adım atmış olurlar. İçinde yaşadığımız düzene, bakın, fikirlere, düşüncelere baskı kurmasıyla ünlüdür. Kişileri putlaştırarak kişilerin inançlarını, ideolojilerini, düşüncelerini değişmez, değiştirilemez kılarlar. İnsanlar üzerine dayatırlar, kişileri mitleştirirler, putlaştırırlar, sonra arkalarına sığınarak bireysel çıkarlarını tatmin ederler. İnsan aklına, muhakemesine, özgür iradesine baskı kuran her insan, her toplum, her devlet insanları kendine köleleştirerek üzerinden çıkarsalar. Akıl eden, düşünen, muhakeme kuran, özgür iradesiyle karar veren insanlar köleliğe karşı çıkarlar ve çıkmaları gerekir. Aklın akla, muhakemenin muhakemeye, iradenin iradeye egemenliğine karşı çıkarlar. Çünkü aklın akla Muhakemenin muhakemeye, iradenin iradeye, egemenliği, kullara kulluktur. Yani insanın insana kulluğudur. İnsanlar, insanlar üzerinde egemenlik kurup, insanların akıllarına, muhakemelerine, özgür iradelerine hakimiyet kurmaya çalışanlar, insanlar üzerine egemenlik kurup, insanların akıllarına, muhakemelerine, özgür iradelerine hakimiyet kurmaya çalışanlar, Allah'a göre ilahlık, iddia edenlerdir. Bugünkü deyimle tanrılık iddia edenlerdir. Allah buna şiddetle karşı çıkarak ne diyor? Yarattığım insanın aklı, muhakemesi, iradesi üzerinde hiç kimsenin egemenlik kurma hakkı yoktur. Asla. La ilahe illallah. Her şeyin egemeni Allah'tır. Tanrı'ya inanmadığını söyleyen ateistler, hümanistler, solcular, İnsanların aklı, muhakemesi, özgür iradesi üzerinde egemenlik kurmaya çalışarak ilahlık iddia ederler işin gerçeğinde. Tanrılık iddia ederler. Toplumlara kendi ilkelerini, kendi ideolojilerini, kendi yasalarını, kendi düzenlerini emrederek ilahlıklarını yani tanrılıklarını ilan eder. Allah'ın Kur'an'da anlattığı Firavun, Nemrut figürleri budur. Firavun veya Nemrut aynı şeyi yapmıştır. Yaratıcı. Tanrı da neymiş? Tanrı benim demişler, insanların, toplumların akılları, muhakemeleri, iradeleri üzerinde hakimiyet kurarak düzenlerini yani dinlerini, yasalarını emretmişlerdir. Onun için Allah aklı kullanmaya, muhakeme kurmaya, özgür iradeye, özgür iradeyle karar vermeye önemlidir. İnsana seslenirken, ey insan, seni yaratan benim, seni dünyaya özgür gönderen benim. Senin dünyadaki özgürlüğünü sağlamak için sana aklı, muhakemeyi, iradeyi de veren benim. Bütün bunlar yetmezse özgürlüğüne sahip çıkman için sana ayetler de gönderen benim. Ayetlerimle İslam'a yani barışa, özgürce nasıl ulaşacağına dair kuralları da gönderen benim. Bütün bunlara rağmen hala aklını, muhakemeni, iradelerini başkalarına teslim ederek, Köleleştirirsen, aklını, muhakemeni, iradeni başkalarının üzerine hakim kılarsan, yoldan çıkmış, sapmış, zulüm yapmış olursun. Onun için yaratılışına uygun hareket edin. Rabbinin sözünü dinle. Aklınıza, muhakemenize, özgür iradenize sahip çıkın. Aklınızı, muhakemenizi, özgür iradenizi kimseye de teslim etmeyin demektedir. İslam'ın ana özü. İslam dininin ana özü. La ilahe illallah sözünün ana özü. Ancak bunu duyanlar, bu söyleme iman edenler, bu söyleme göre yaşayanlar insanca sorumluluklarını üstlenirler. Müslümanlar toplum oluştururken bu söylemler üzerinden hareket eder. Şimdi Müslüman bir toplum oluşturacak. Allah'ın o topluma yüklediği hükümler gelecek. Peki insan bu söylemde değilse, bu imanda değilse, bu şekilde bir özgürlüğe sahip değilse ne olacak? Hükümler havada kalacak. Onun için Allah önce kişisel eğitimden bahsediyor. Onun eğitimi, insanın eğitimi. İnsanın o hükümleri özgürce anlayabilme, yaşayabilme ve toplumda adaletin ilkesi olarak uygulayabilme özelliğine sahip olması gerekiyor. Değilse, baskıyla, şiddetle, dayatmayla oluşturacağı bir toplum Allah'ın istediği toplum olmayacak. Allah'ın zulüm düzeni dediği şey olacak o zaman. Medine'de, Eğitime alınan Müslümanlar bu gerçekle uyandırdılar, bu gerçekle eğitildiler, bu gerçekle insanlara örnek kılındılar. Böylece Resul Muhammed'in kurduğu devlet 1500 Müslüman'a rağmen 4500 putperest Arapları, 4000 Yahudi'yi içinde barındı. Aslında Allah'ın insanlara tanıdığı bu özgürlük putperestleri liderlerine, Yahudileri hahamlarına, alimlerine karşı da özgürleştirmişti. Allah'ın belirttiği özlerle hayata bakan Müslümanlar, putperest Araplar, Yahudiler, imamlarına yani liderlerine, alimlerine, dinlerine, cemaatlerine, tarikatlarına, mezheplerine, devletlerine karşı özgürdürler. Bu nedenle bir Müslüman Resul Muhammed'e gelerek Ey Muhammed! Bu senin dediğin Allah'ın hükmü mü? Yoksa kendi hükmü mü? Diye sorabiliyor. Bir Yahudi hakkında Verilen hükme karşı devletin kralı olan o gün Muhammed'e gelip ya Muhammed hakkımda verilen kararda adalet bulamadım bir de sen gözden geçir bakalım hakkımda hahamlarımız adaletli davranmışlar mı diyebiliyordu Medine vesikasının özleri çerçevesinde Allah onlara da bu özgürlüğü vermişti aynı şeyi putperestler de söyleyebiliyordu. Kendi kabile liderlerinin verdiği kararlara karşılık gelip Muhammed'e diyorlardı ki böyle bir karar ver. Gözden geçir ya Muhammed. Sen başımızda adaleti sağlayacak, benim özgürlüğümü sağlayacak kral olarak varsın. Sana bunun için biadettin diyor. Allah'ın bu mesajıyla Medine devletinde yaşayan herkes akıl yürütmenin, muhakeme kurmanın, özgür iradeyle karar vermenin mutluluğu yaşıyor. Hepsi insandı, hiçbir insan diğerine hakim değil. Cümleyi tekrar kurayım Hepsi insandı, hiçbir insan diğerine hakim değildi. Ancak bu öz her zaman böyle gitmedi tabii. Bireyci, çıkarcı, nefsine, aklına, muhakemesine, özgür iradesine düşkün insanlar hemen yoldan çıktılar. Yoldan çıkarak akıllarını, muhakemelerini, özgür iradelerini, diğer insanların akılları, muhakemeleri, özgür iradeleri üzerine hakim kılınmış. İlk önceleri bu hakim oluş, bu hakim kılış, bilgilenme, Görüş alışverişi şeklinde başladı. Yani insanlar bir şeyler öğrenmek için bilenlere gittiklerinde, bilenler öğretirken kendilerine muhtaç hale getirdiler. İnsanlara Ebu Hanife gibi akıl yürütmeyi, muhakeme kurmayı, özgür iradeyle karar vermeyi öğreteceklerine, sakına akıl şeytan işidir. Özgürlük şeytanlıktır, mantıkla muhakeme etmek küfürdür, din boyun eğmektir, itaattir, din akıl işi değildir, vahiy işidir dediler. Sonra her konuyu gelin bize danışın değilse saparsınız dediler. Kendileri gibi insan olanları kendilerine muhtaç edip köle yaptılar. Baktılar işler tutuyor, mantıklarını, akıllarını, özgür iradelerini mezhep, tarikat, cemaat yapıp mezheplerini, tarikatlarını, cemaatlerini kurallara bağlılar. Kurallarına uymayanları mezhepsiz, cemaatsiz, tarikatsız ilan ederek insanları iki arada bir derede bıraktılar. Böylece Müslüman olup bir cemaate dahil olmayanları, mezheplerini kabullenmeyenleri, tarikatlarına girmeyenleri dinsiz ilan ettiler. Allah'ın Müslüman saydıklarını kurallarına uymadıkları için Müslüman saymadılar. Allah farfaza ayetlerine uyduğu için Müslüman saydığı bir kulu adam mezhebine uymadığı için dinsiz saydı. Adam tarikatına uymadığı için dinsiz saydı. Cemaatine uymadığı için dinsiz saydı. Böylece kendilerini dinde otorite, hakim, ilah yani tanrı edindiler. Halbuki hepsi insandı. Onlar da diğer insanlar gibi analarından doğmuş, bebek olarak dünyaya gelmiş, çocuk olarak büyümüş, delikanlı olarak vakit geçirmiş, biraz ilim öğrenmiş insanlar. Diğer insanlardan bir farkı biraz ilim öğrenmeli. Gerçek ilmi öğrenseler de asla böyle yapmazlardı. Öğrendikleri ilim birazcıktı. Onu da şeytanın eline teskidi. Nemrut gibi, Firavun gibi konuşmaya başladılar. Aklın yürütülmediği, muhakemenin kurulmadığı, özgür iradeyle kararların verilmediği, düşünmenin, sormanın, sorgulamanın yasaklandığı bir din ürettiler. Kendilerine göre haklıydılar. Akıl yürütenler, muhakeme kuranlar, özgür iradeleriyle karar verenler, düşünenler, sorgulayanlar onların sahtekarlıklarını hemen ortaya çıkarıveriyor. Onun için mezhepçisi, tarikatçısı, cemaatçısı düşünmeyi, sorgulamayı, soru sormayı yasaklar. Düşünmeye, sorgulamaya, soru sormaya sınırlar getirdiler. Kurallar koydular. Ancak müştehit, şeyh, cemaat lideri izin verirse soru sorabilirsin. Ama onları asla sorgulayamaz. Ancak müştehit, şeyh, cemaat liderinin düşünceleri çerçevesinde düşünebilirsin. Asla onların düşüncelerine aykırı düşünemezsin. Değilse sapıtırsın, saparsın, kafir olursun dediler. Sonuç? Sonuç belli. Sonuç belli. İnsanlar, insanlara kul olan insanlar toplu haline geldiler. Her türlü yalanı, sahtekarlığı, riyayı, pisliği tasdiklediler. Ve her türlü yalancıyı, riyakarı, sahtekarı başlarına dediler. Neden bu hale geldik? Çok basit. Allah akıl edin dedi, etmedik. Allah akıl yürütün dedi, yürütmedik. Allah muhakeme kurun dedi, kurmadık. Allah özgür iradenizle karar vererek sorumluluklar üstlenin dedi, üstlenmedik. Allah bilgilenin dedi, bilgilenmedik. Allah bilinçlenin dedi, bilinçlenmedik. Başkalarını taklit eden bilgisiz, bilinçsiz, akılsız, iradesiz, taklitçi insanlar haline geldik. Şimdi şikayet ediyoruz. Müslümanlar olarak neden bu haldeyiz? Müslümanlar olarak neden bu haldeyiz? Allah aşkına sorun kendinize. Sadece Allah'a, Allah'ın ayetlerine bağlı olarak yaşamlarını Allah'a göre kuranlar var da biz mi görmedik? İnsanlar Allah'ın kurallarından ayrılmış tarikatlerinin, mezheplerinin, cemaatlerinin, partilerinin kurallarına uyuyorlar. Onun için kendilerine Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, Şia, Alevi, Bektaşı, Nakşibendi, Rifai, Nurcu vesaire diyorlar. Allah söyletiyor Allah. Bakın bu lafları Allah söyletiyor. Böyle demeyi onlara Allah söyletiyor. Ortaya çıkıp adam gibi biz Müslümanız başka bir şey değiliz diyemiyorlar. Dilleri bağlanıyor. Allah yaptıklarını bilinçaltına yerleştiriyor. Onun için açıkça, dürüstçe biz sadece Müslümanız diyemiyorlar kendilerini mezhepleriyle, tarikatlarıyla, cemaatleriyle, partileriyle tanıtıyorlar. Bütün bu saydıklarım ve daha nicesi inanmış bir Müslüman karşılığına çıkarda Allah'ın dediği gibi dini yalnız Allah'a halis kılarsa hepsi anında Bremen mızıkacıları gibi sapık, dinsiz, mezhepsiz diyerek suçlamaya başlar. Neden? Çünkü foyaları ortaya çıkıyor. O zaman foyaları ortaya çıkıyor. Allah'ın dediği gibi Gerçekleriyle yakalanıyorlar. Hani Allah ayette diyor ya, onlar gerçekleriyle yakalanırlar anında. Onlar ayetlere uymazlar. Allah'a uymazlar. Onların uydukları mezhep imamları, tarikat şeyleri, cemaat liderleri, parti liderleri. Onlar Allah'ı bırakalı, Allah'ın dini, İslam'ı bırakalı yıllar olmuştur. Haberimiz mi yok? Allah Müslümanlardan şunu istiyor. Birbirinize akıl etmeyi, muhakeme kurmayı, özgür iradeyle karar vermeyi öğretin. Birbirinizi suçlamadan, birbirinize karşı çıkmadan, sakince delillerinizi ortaya koyarak gerçekler üzerinde fikir alışverişi yapın. Değilse aranıza şeytan girer, sizi saptırır, sizi ayırır, sonra birbirinize düşürür. Şimdi böyle değil mi? Şeytan saptırmış, ayırmış, birbirine düşürmüş. Şikayet yarar sağlamıyor. Şikayet eden, şikayet ettiği şeyden vazgeçmedikçe hiçbir şey olumlu gitmez. Önce kim neyden şikayet ediyorsa önce kendisi şikayet ettiği şeyi yapmayacak. Ben ayetleri okuduğum zaman özlerinden şunu çıkardım. Allah kulların şikayet etme haklarını elinden almıştır. Çünkü onlara akıl etme, aklını kullanma, Akıl yürütme, muhakeme kurma, özgür iradeleriyle karar verme, insanlarla bilgi alışverişi yaparak kendini güçlendirme, insanlarla birlikte hayatı paylaşma görevleri vermiştir. Bunları yerine getiren insanın şikayet edecek şeyi kalmaz ki ama insan üzerine düşen görevleri yapmaz, bilgilenmez, bilinçlenmez, akıl yürütmez, muhakeme kurmaz, iradesiyle karar verip hayatına geçirmez. Gider, yalancılara, sahtekarlara, çıkarcılara, 200 yüzlere köle olur. Sonra başlar şikayetine. Sonra başlar şikayete. Allah diyor ki, yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok. Bunları yaptıktan sonra sizin şikayet etme hakkınız yok. Ayetleri okuyun. Yok öyle bir şey. Sen yalancılara, sahtekarlara, çıkarcılara, 200 yüzlere uy, onların peşinden git. Sonra başına gelenlerden dolayı Allah'a şikayet et. Yok öyle bir şey. Allah bu hakkı elimizden, elimizden almıştır. İnsanı özgürleştirmenin insan doğasına ne kadar uygun olduğunu anlatmaya gerek yok. İnsan yeter ki yaratılışına uygun doğalında yaşamayı istesin. Yalandan, riyadan, ikiyüzlükten, çıkarcılıktan uzak tursun. Baskıcı, dayatmacı olmasın. İyi, güzeli bile dayatmasın. Çünkü dayatmanın her çeşidi iyi değildir. Dayatmada kişinin benliğine saldırı vardır. Kişi, ilgi, güzeli, güzeli. Kendisi seçmekle sorumludur. Kişi iyiyi, güzeli kendisi seçerse anlamlıdır. Değilse riyakar, münafıkça davranmış olur. İnsan iyilik, güzellik için insanları riyakarlığa, münafıklığa baskı yaparak iter mi? bir Müslüman asla böyle bir şey yapmaz. Burada, konunun burasında bir anımı anlatmak istiyorum. 2005 yılında şiir yazmaya başladım. Sıkça şiir, yani hemen hemen her gün. Arşivlemek için de Antoloji.com sitesinde sayfa açtım, oraya kaydediyorum. Oraya kaydetmeye başladığım zaman orada şiir yazan arkadaşlar da böyle işte yeni kayıt olan şiirleri okumaya başlıyorlar, beğendiklerine yorumlar yapıyorlar. Böylece yorumlar yapanlar olarak birçok arkadaş edindim Antoloji.com'da şiir yazanlarla. Orada tanıştığım şiir yazan bir arkadaş vardı, adı Fikret'ti. Site içindeki mesajlaşmalarla. O sitenin kendi içinde de aynı Facebook gibi mesajlaşmalar var. Samimiyetimizi artırdık. Ben İzmir'de yaşıyorum, o kiliste yaşıyordu. Derken bir gün Gaziantep'e gitmek söz konusu oldu. Orada bir arkadaşımızı ziyaret edecektik. Oraya gitmek söz konusu oldu. de uğramayı tasarladık, görmeyi yapar olarak. Gaziantep'e sonra kilise de gidelim dedik. Onun için telefonunu aldım. Amacım Fikret'le artık 2-3 yıldır Antalya.com sayfalarında mesajlarında yüzünü görmeden mesajlarla arkadaş olduk. Gidelim yüz yüze tanışalım dedik. Telefon Nihayetinde kiliste buluşamadık. Ama Gaziantep'te buluştuk. Buluşmaya eşiyle geldi. Eşinin ismini söyleyince onun da şiir yazan arkadaşlardan olduğunu gördüm. Çünkü o da antolojide benim şiirlerime yorum yapıyor. Ben de zaman zaman onun şiirlerine yorum yapıyordum. Eşi de böyle bir çok fazla samimi olmasak da eşiyle de ama antoloji tanıdığım birisiydi. Böylece iki sevdiğim insanla buluşmuş oldum. İkisi de antolojiden tanıyorum, ikisi de şair. İki yıl önce evlenmişler. İslam ile ilgili bilgileri daha çok geleneksel. Her ikisi de yaşından dolayı bana ağabey diyorlar. Böyle dedikleri için de erkek olan eşi şöyle dedi. Abi, eşimle evlendiğim günden beri başını örtmesini istiyorum. Örtmüyor diyerek şikayet. Eşi de döndü. Mehmet abi bana sürekli baskı yapıyor. Ben bu yaşıma kadar böyle yaşadım. Açık yaşadım. Etrafım açık. Ailem açık. Çevrem açık. Çalıştığım yer beni böyle tanıyor. Henüz ben örtmek istiyorum ama örtmeye hazır değilim. Dedi. Ben erkek olana döndüm. Karısına bir şey demedim. Karısının bu lafına bir şey demedim. Erkek olana döndüm. Ona biraz baktım. Baktıktan sonra hiçbir şey demeden tekrar karısına döndüm. Karısına dedim ki bak kardeşim. Sana kimse baskı yapamaz. Kocan da olsa. Sen kocanın baskısıyla örtüneceksen hiç örtünme. O zaman örtünmüş sayılmaz. Eğer bir gün Allah emretti diye inanarak örtünürsen o zaman örtün. Bu din kocanın dini değil. Allah'ın dini. Allah'a inanıyorsan, onun dinine inanıyorsan, onun örtün emrine inanıyorsan o zaman örtün. Eğer sana kocan örtün diye baskı yaparsa hemen bana yaz. Antoloji.com'daki mesaj bölümünden yaz. Ben kocama gerekeni söylerim dedikten sonra Fikret'e döndüm kocasına. Duydun mu dediklerimi dedim. Hiçbir şey demedi. Belki saygısından bana karşı, belki dediğimi anladığından hiçbir şey demedi. Kısaca duydum abi Tamam Yapmayacağım. İzmir'e döndüm. Bir hafta sonra kadının eşi Fikret Antoloji.com'daki mesaj sayfama bir mesaj atmış. Abi, Allah senden binlerce kere razı olsun. İki yıl uğraştım, başaramadım, sen geldin, bir konuşma yaptın, eşim ertesi gün örtüldü, ertesi gün. Ona cevabım dedim ki, insanları Allah'ı ile özgür bırak. Araya girip maydanoz olma. Evet, insanları Allah'ı ile özgür bırakmalıyız. Araya girip maydanoz olmamalıyız. Ama Allah'ı ile nasıl özgür olacaklarını anlatmalıyız. Öğretmeliyiz. Fakat araya gelip maydanoz olmamanız. Evet, Müslümanların Müslümanca davranıp Allah'ın özgür bıraktıklarını özgür bırakmaları gerekir. Müslümanların görevi insanla Allah arasına girip maydanoz olmak değildir. İnsan gibi kendi özgürlüklerine sahip çıkıp insanları da özgürleştirmektir. Onun için özgür insanların yaptığı gibi aklınızı kullan. Bolca akıl yürütün, muhakemenizi kurun. Özgür iradenizle kararlar verip yaşamınıza aktarın. Eğer böyle yaparsanız İslam olursunuz. Böyle yapanlar Allah'a bağlı Allah'ın ayetleriyle hayatlarını yaşayan Müslümanlardır. Baskıcı, dayatmacı olanlar zalimdir. Zalimliğin ilerisinde tağuttur. Biliyorsunuz zalimlik iyice azıttığı zaman tağutlaşır. Kendini Tanrı yerine koymuş olur. İlah yerine koymuş olur. Müslüman toplum bilgili, bilinçli, özgür insanlar topluluğudur. Onun bunun kölesi olmuş Müslümanlar, onun bunun kölesi olmuş insanlar topluluğu değildir. Medine toplumu, Medine devletinin toplumu özgür insanların topluluğu olarak diğer bütün insanlara örnek kılınmış ve örnek kılınmak üzere Allah tarafından eğitim alınmışlardır. Bugün biz de aynı eğitimden geçmeden dikkatini çekiyorum. Kişisel gelişim içerisinde, Müslümanın kişisel gelişimi içerisinde biz de ayna eğitimden geçmeden Medine toplumunun benzerini oluşturmamız, Allah'ın iktidar nimetine layık olmamız mümkün değil. Çünkü Allah mutlaka size devlet veriyorum demez, mutlaka bu nimetle nimetlendiriyorum demez ama siz layık olup beklemeniz gerekir. Allah verir seni, bu nimeti verir, vermezse vermez ayrı bir konu. Ama önce mümin layık olmalıdır. Bu göreve hazır olmalıdır. Müslümanların kuracağı bir devletin Müslüman üyesi olmaya layık olmalıdır. Müslümanların kuracağı bir devletin hem yöneticisi hem yöneticileri hem toplumu özgür insanlardan oluşur. Kölelerden oluşmaz. İnsanlara köle olanlardan oluşmaz mezheplere, cemaatlere, tarikatlara, şuraya, buraya, köle olanlardan asla ve asla oluşmaz. oluşur diyorsak, onun adı da Müslüman devleti olmaz. Allah demiyor mu? Bir toplum kendini değiştirmedikçe onların halini değiştirmeyiz. Bugünkü ders burada bitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için Allah razı olsun derim. Hepinize iyi geceler dilerim. Allah'a emanet ederim.